Mahkeme kararlarına rağmen HES'lere karşı çıkmak yanlıştır diyen Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, HES'lerin zararlı olduğunu, su kaynaklarını tükettiğini dile getirenlerin kendi rantlarını düşündüğünü ve insanları yanlış bilgilendirdiğini söyledi. Bakan Eroğlu bu sözleri Iğdır'da Çevre Orman Bakanlığı'na bağlı birimlerin koordinasyon kurulu toplantısı öncesinde sarf etti. Bakan bazı kesimler kendi rantları için HES'lerin zararlı olduğunu, su kaynaklarını tükettiğini yalan yanlış beyan ederek insanları yanlış bilgilendiriyorlar. Türkiye'nin ucuz ve temiz enerji kaynağını elde etmemesi için her türlü yalanı söylüyorlar. Hiçbir HES su tüketmez. Sadece suyun gücünden istifade eder. Bunun için HES'lere karşı çıkmak yanlıştır. Türkiye genelinde 2000 HES var. Bunun iki tanesi yanlış yaptı diye hepsini karalamak doğru olmaz. Yanlışlık yapan varsa ceza verip kapattırıyoruz diye konuştu. Iğdır'a müjde veren Bakan Eroğlu, Iğdır Ünlendi Barajı'nın yapımına da başlanacağını söyledi. Iğdır Ovası'nda çöleşmeyi önlemeye yönelik çalışmalar ve su tasarrufuna yönelik projelerde ise baraj yapılırken kayda değer bir ilerleme yok. Çevre ve Orman Bakanı'nın geçmişte Devlet Su İşleri Genel Müdürü olduğu ve doğayı katleden HES'leri yapmaktan sorumlu olduğu ve bugün misyonu değişmeyen DSI'nin Çevre Bakanlığı bünyesine alındığı düşünülürse bu söyleme şaşırmamak gerekir. Ancak kendisinin Çevre Bakanı işlevini yerine getirmediği aşikar. Doğa ve çocuklarımızın geleceği için derhal istifa etmesi veya görevden alınması gerekiyor. Daha önemlisi devlet su işlerinin misyonunun yeniden tanımlanarak gerçek anlamda suyu yok eden değil, suyu tüketen değil, suyun yolunu değiştiren değil, suyu ekosistemler için koruyan bir kurum haline gelmesi gerekiyor. Karbon salımları ülkelere bedel ödettirecek. Sinop İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Orman Bölge Müdürlüğü personeline yönelik karbon ayak izi ve uluslararası karbon ticareti konulu konferans verildi. Konferansta konuşan doçent doktor Tatar, karbon ayak izinin birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sere gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü olduğunu söyledi. Ulaşım, ısınma, enerji harcanması ya da kullanılan ürünlerle Atmosfere yayılan karbondioksit miktarını ifade eden karbon ayak izinin azaltılmasında en önemli unsurları da şu şekilde sıraladı. Ağaçlandırma, enerji verimliliği, temiz enerji ve üretimde çevreye duyarlı teknolojilerin kullanımı. Karbon ayak izi kişinin küresel ısınmadaki payının bir ölçüsüdür dedi. Karbon ayak izinin azaltılmasına dair bir kitap da geçen yıl Açık Radyo yayınlarından çıktı Dinleyiciler bundan istifade edebilir. Burada görecekler ki sadece ağaç dikmekle karbon ayak izinizi ortadan kaldıramazsınız. Çok daha ciddi yaşamınızda değişiklikler yapmanız gerekli. Kyoto Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olarak Türkiye'nin karbon salımını azaltması gerektiğine de vurgu yapan doçent doktor Osman Tatar, yakın bir gelecekte karbon salımını daha fazla yapan ülkelerin az salım yapan ülkelere karbon bedeli ödeyeceğini de sözlerine ekledi. Yalova'da Aksa Akralik Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılmak istenen kömürlü termik santral'e karşı daha önce duyurusunda yaptığımız termik santral protestosu Yalova halkı tarafından geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi. Etkinliğe Tema Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karıcı da destek verdi. Yalova Çevre Platformu Başkanı Feride Uyar yaptığı basın açıklamasında bir şirketin karını arttırmak amacıyla koskoca bir kentin sosyal yapısına, ekonomik yapısına, gelecek planlarına, doğasını ve her şeyini tehlikeye atmak gibi bir lüksü olamaz. Son ırmak kurumadan, son ağaç kesilmeden önce aksa yetkilileri de anlamalıdır ki ne para ne de enerji yenilenebilir şeyler değildir. Biz de Yalova'yı size teslim etmeyeceğiz dedi. Yalova Çevre Platformu'nun düzenlediği protesto gösterisinde son Irmak Doğa Orkestrası'nın katılımcıları bir saat süren bir dineti sundu. Eyleme katılan Yalovalılar da Termik Santral istemiyoruz sloganları attılar. Dinetinin ardından konuşan Tema Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca hangisi daha değerli? Para mı? Toprak mı? Doğaya, denizlerimize, yeşil alanlarımıza, bereketli topraklarımıza her yerde olduğu gibi Yalova'da da sahip çıkmalıyız dedi. Çin'in güneyinde Guangdong Daya körfezi nükleer enerji santralinde geçen ay bir sızıntı meydana gelmişti. Greenpeace tehlikeleri hakkında uyarılarda da bulunarak Hong Kong hükümetinin nükleer enerji kullanımını genişletme planlarını protesto etti. Koruyucu kıyafetler giymiş ve maskeler takmış 4 Greenpeace eylemcisi üzerinde radyoaktif yazan 2 boş bidonu çevre bürosuna bıraktı ve nükleer çözüm değil yazan bir afiş açtı. Greenpeace kampanya katılımcısı Ko Waymuk, Daya Körfezi nükleer alanında 23 Mayıs'ta gelen kuşkulu radyoaktif madde sızıntısının yol açtığı tehlikeye bir kez daha dikkat çekmek istediklerini söyledi. Ko'ya göre Hong Kong'un yıllık elektrik tüketiminin %20'si nükleer güçten sağlanıyor. Ko radyoaktif atıkları bertaraf etmenin bir yolu bulunmadığını, atıkların paketlenip yakılmak üzere bazı uzak alanlara nakledildiğini ve bu atıkların nakledilmesi sırasında dahi potansiyel tehlikeler olduğunu vurgulayarak nükleer enerji tesislerinde ters giden bir şey olması durumunda bunun vatandaşlar üzerinde uzun vadede çok kötü etkileri olacaktır dedi. Büyük nüfus yoğunluğuna sahip Hong Kong'a sadece 48 kilometre uzaklıkta olan ve 1994 yılında kurulan Guangdong Daya Körfezi Nükleer Enerji Santrali'ni halk istememiş ve 1 milyon kişi santrale karşı dilekçe imzalamıştı. Bakalım Türkiye hükümeti de kulaklarını ve gözlerini Halkın sesine kapatacak mı? Nükleer sızıntıları Hong Kong'da olduğu gibi bizim başımıza da saracak mı? Şimdi nükleer enerji planlarına dur demek için nükleer.greenpeace.org adresine girerek nükleere karşı imzanızı atabilirsiniz. Nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri